O da gitsin okula, o da bilsin. Hayalindeki neyse o olabilsin. diye desteğinize ihtiyacımız var. Biz çok uzak köylere ana sınıfları yapacağız. Çocuklara servis araçları alacağız. Bir SMS atıp size bize yardımcı olabilirsiniz. Türksel'i 1234, Vodafone'a 2345'e bir mesaj atın. Beş lirada siz katkıda bulunun. Hadi. Görsün. İnsan Insana programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru. Her hafta karşınızdayız. Bugün bir misafirimiz var. Sevgili Gülben Ergen bizimle beraber. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. <gülüyor> Size konuk olmak çok güzel bir duygu. <gülüyor> İyi kardeşler sevgili Gülben Ergen'le. Çok doydum. Sayın Gülben Ergen. <gülüyor> hayır canım, hayır hayır. Gülben Kızım ne da seydiniz daha mutlu olurdum. <gülüyor> Ay canım. <gülüyor> teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen program yapıyordun, beni davet evet, ediyordun. Evet. Evet. Ve özledim. Ay ne güzel. <gülüyor> evet. yine çağırın yine gelirim Zeynep'le. <gülüyor> tamam çok güzel. Siz nerede olursanız olunuz. Evet. Benim için sizin e, kanalınız yok, e, ülkeniz yok, şehriniz yok. E, siz neredesiniz? ben oradayım. Çok teşekkür Sizinle ederim. Sizle yine tanıdım. Mutlaka çok e, kıymetli olsun. bir dostunuz birlikte çalıştığınıza çok göre. Evet. Ama Doğan Hoca'nın öyle açık çekler vardır hayatta. <gülüyor> e, her zaman her kapıyı açan bir anahtar gibi bendeki sonsuz kredisi. Çünkü birlikte yaptığımız programlarda benim programımda oturtmak istediğim e, kaliteli içeriği e, Doğan Hocamla birlikte belirledik. Eee Bana çok büyük destek oldu sağ olsun. Evet. Ben eşi Yıldız'la konuşuyordum. Ya Yıldız dedim, ayrılık bir peylik var, bir farklılık Bak. var orada. <gülüyor> evet, ben biliyorum dedi. Nedir dedi? O dedi koca koca göz. bakıyor. <gülüyor> ben dedi Hayret etmekten ve şaşırmaktan utanç evet. duymuyor. Bir çocuk gibi keşfetmek istiyor, öğrenmek istiyor. Evet. Çok cesur dedi. Ay ne güzel söylemiş. Çok doğru. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok Bak, doğru. Yani ben de bir sürü programda hocamı izledim. Sizinleyken bir başka enerji yakalıyor. yani. Doğrudur. Bir aradayken çok hoş Benim değil. de emin olun ki konuk olduğum programlarda öyle. Aha. O bir frekans var. Onu tutturduğunuz zaman... En önemli şey e, hocamın çok söylediği bir şey kendini doğru ifade edebilmek Aynen. bir sanat aslında. Evet. Hele ki e, kocaman bir e, camın böldüğü bir ekranın <gülüyor> bir ucundayız seyirci evet. diğer ucunda. O koca camı bilmek için karşıdan bir tek şeye ihtiyacınız var, samimiyet. Aynen. O da her zaman olmuyor. Hani rujum böyle dursun, saçım şöyle dursun, kilom da böyle dursun, şarkım da güzel dursun. Ama şöyle olsun derken insan bir sürü kaygının peşine takılıyor. Çok doğal olarak bizim mesleğimizde sohbet kaygı gütmüyor. Böyle programlardaki Aynen. sohbet kaygı gütmüyor. Kesinlikle ve ben bir de şeyi görüyorum sende, içten içe de bir şükür duygusu var. Oh, evet. Ve o gözlerinde o yansıyor. Evet. Yani e, mutlusun, e, böyle sürekli daha fazla, daha fazla, daha fazla arayış içinde değilsin. Böyle Hayır. bir şükür duygusu ben var, bir mutluluk var. Ben derdime de şükrediyorum. Evet. Kesinlikle derdime de şükrediyorum. Yok, yoksunluğa da e, şükrediyorum ki bunlar da benim çok, çok yaşadığım, yani. tabii e, o dert müjdenin habercisi çünkü. Evet. Ve sabrın imtihanı için geliyor artık bunu öğrendim. Tabii bunu öğrenmek çok kısa zamanda olmadı. <gülüyor> e, <gülüyor> çok isyan ettiğim Olur mu canım? Bu kadar insan dururken benim başıma geliyor. Var bu işte bir iş falan. E, larla çok vakit öldürdüğüm zamanlar çok oldu. Ama belli tamam. bir e, okuma düzeyinden sonra e, belli dostlukları kurduktan sonra o, o derdin müjdenin habercisi olduğunu ama derdi dert sınavıyla verdikten sonra. Anladım. Derde de şükür sonra e, Şebsi Tebriz'in bir sözü var. E, Sufi ...dileği gerçekleşmediğinde... ...şükredebilendir. Aa, Bu çok, çok güzel ders çok, hepimize. Çok. Ee, dilek gerçekleştikten sonra... ...kesilen adaklar, kurbanlar... ...onu sevindireyim. Ben onu biraz... E, ...Allah'la ilişkide rüşvet olarak... ...değerlendiriyorum evet. ve hoşuma gitmiyor. Tamamen bireysel fikrim. Hı. Dileğim gerçekleşmediğinde de... E, şükredebilirim. galiba evet. daha e, iyi bir şey. Ve Gülbenciğim ben... ...aslında seni... İzleyenlerimiz senin iç dünyanı, felsefelerini biraz tanısınlar diye güzel, davet ne ettim. Ne güzel, ne güzel. Onun için yeniden hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi ki Sağ geldiniz. Olun. Bu arada bizim çok önemsediğimiz başka bir çalışmanın içerisindesiniz siz. Bu Çocuklar Gülsün evet, Gül çalışmasının içerisindesiniz. Ederim. Sadece çalışmanın sahiplenicisi falan değil, derneğinin de kurucusu teşekkür ve başkanısınız. Bu olun. anlamda Sağ müthiş olun. emek veriyorsunuz. Çok Onunla ilgili görüntülerimiz var. Zenkli. İzleyelim, sonra ayrıntısıyla konuşmak Zenkli. istiyoruz. Tabii. O da gitsin okula, o da bilsin. 2010 yılında sanatçı Gülben Ergen'in hayata geçirdiği... ...Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kurulan Çocuklar Gülsün Diye Derneği... ...Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Abla abisisin. Gülben Ergen'in başkanlığını araştırmacı Elvan Oktar'ınsa Başkan Yardımcılığını üstlendiği çocuklar Gülsün diye Derneği öğrencileri Türkiye'de ihtiyacı olan illerde çalışmalarını yapmaya hızla devam ediyor. Şimdiye kadar Tokat, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak. Van ve Sivas'ta toplam 11 anaokul inşaatını tamamlayan ve bu okulların işlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim eden dernek yaptıkları bu seferberlikle öğrencileri aydınlık bir geleceğe hazırlıyor. Toplam 89.88 adet oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesini 69 farklı anaokulu ve kayıtlı toplam 2197 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıran kampanya kapsamında çocukların gülmesine katkıda bulunmak isteyen kahramanların gönderdiği her yeni oyuncak ve kırtasiye malzemesi geleceğe umutla bakan öğrencilerle paylaşılmayı bekliyor. teşekkür eden. ederim. Ne güzel oldu burada beraberiz. Ay, çok güzel. Ben şey sormak istiyorum. Şimdi siz Gülben Ergen olarak isteseydiniz bir başka sosyal sorumluluk alanında da bir sürü şey yapabilirdiniz. Öncelikle evet. niye bu alanı seçtiniz? E, bildiğim ve deneyimlediğim bir alan. Hı -hı. Bir kere çocuklardan dolayı yeni Hı -hı. öğrendim. Tam bu yaş grubuna Hı -hı. E, ait benim çocuklarım. Evet. De. E, okul öncesi eğitimin altını çizmek ve farkındalık yaratmak Hı -hı. aslında. Yani bugün bu programdaki konuşmalarımızdan sonra belki bir anaokulu daha açmayacağız ama... ...okul öncesi eğitimin önemini konuşabileceğiz. Tabii. Bana bu fırsatı verdi. Hı -hı. E, sahip olduğum şöhretin bana açtığı şüphesiz ki birçok kapı, birçok gazete, birçok televizyon Doğru. var. E, buraları sadece yaptığım işlere değil, e, hiçbir e, ücret, hiçbir para Hı -hı. E, güdüsü olmadan yapılan bu projeye aktarmak... E, bu bir şükür biçimim belki de benim hayata. Hı -hı. Çocuklarımın varlığına şükür biçimim. Ee, okul öncesi eğitim çok önemli. İlk okulda e, ayağı e, tökezleyen çocuk... E, ...inanın yani bir araştırma yapılsa... ...okul öncesi eğitimi almamıştır. Şey Kırılan çocuk, başaramayan çocuk... ...kalem tutamayan çocuk... ...orada kendini mahcup hisseden çocuk... ...2-3 e, yaş biliyorsunuz... E, ...altındaki bezden kurtulma e, yaşı... E, ...bu o yaş çocuğu için çok önemli. Hiçbirimiz 2-3 yaşta... ...evlerimizde hiçbirimizin yoktu, benim çocuklarımın da yok. Küçük klozet. Ne ee, kadar önemsiz bir şeymiş gibi gözükebilir değil mi? <gülüyor> evet. Ama çok önemli bir çok şey. Evet. Çok önemli bir şey ama evet. çok önemli bir şey. Evet. Anaokulunda var. Evet. Evinde yok, evet bizim çocuklarımızın da evinde yok ama... Hı -hı. E, ...onların vücut yapılarına göre... ...düşmeyecekleri, sarsılmayacakları... Kendi, ...tam çünkü o, o yaş... E, ...o yaşa e, hitap ediyor... ...bütün anaokullarında. E, evet. Onların dünyalarına has şeyler evet. var. Bizim gittiğimiz okullarda... Ee, ...küçük yumurta kaplarıyla, küçük yoğurt kaplarının gıcırtısıyla oyun oynayan çocuklar gördüm hmm. ben. E, bu anaokullarının benim çocuklarımın ya da bizlerin akrabalarımızın çocuklarının gittiği anaokullarından hiçbir farkı Hiç yok fark materyallerinin. Yok. Doğru. Hamur deyip geçmeyin. O hamurun e, gerçekten iyisi. E, bu parmak kas becerileri hocam daha iyi bilir. Direkt e, beyindeki gelişme hitap Kesinlikle. ediyormuş. Doğru. Sonradan öğrendim ben de bunları. Evet. Dolayısıyla ben bu misyonu üstlendim. Diğer sanatçı arkadaşlarım başka. Biliyorsunuz dünyada da bu böyle. Hı hı. Bir arkadaşımız eğitisi, öbürü... E, ...kimsesiz çocukları... ...diğerleri evet. yaşlıları... ...diğerleri AIDS... ...vesaire evet. vesaire... ...yağmur ormanlarını... ...doğayı... Evet. ...Tarkan başka bir şeyi yükleniyor... Başka başka alanları. Başka başka alanlar... ...benim kendimi iyi hissettiğim... ...doğru ifade edebildiğim... ...hocamın tabiriyle... ...gözlerimin kocaman kocaman... <gülüyor> ...büyüyüp kendime ait hissettiğim... ...aidiyet duygusu... E, ...okul öncesi eğitim... ...ve o çocuklar... İyi geliyor değil mi? Çok iyi geliyor... <gülüyor> evet, ...çok... Evet. Ya, ...iki gün anlatabilirim... <gülüyor> ...evet evet... <gülüyor> Ve ismi de çocuklar gülsün diye. Evet. Çünkü çocuklar gülüyorlar. Hı -hı. E, onlara az bir dünya verdiğiniz zaman çok alçak gönüllü, Hı -hı. E, bir odada bir minder, rahat edebilecekleri bir minder ve gerçekten onları etkileyebilecek bir masal kitabı veriyorsanız eğer e, inanamazsınız. Yani oraya 12'li ya da 24'lü masal kitapları götürüyoruz. Hı -hı. Evine götüren, tertemiz ertesi gün geri getiren, öyle, yani ben bir buçuk sene sonra gittim. Anlamadım acaba Okumadılar mı dedim ya o kitapları. <gülüyor> Mis. Öyle de kıymet biliyorlar. Evet, Öyle de güzel yani. evet Gerçekten. Evet. Yani okul çantaları, diş macunları, diş fırçaları... ...biz acayip bir paketle gidiyoruz böyle. Ee, hakikaten e, derneğimizin... ...okul yapmanın haricinde de tabii ki... ...hayırseverlerimizin yolladığı... E, ...kullanılmış kabul etmiyoruz. Gıcır gıcır olması, yeni olması ve onların... ...paketlerinden açması çok önemli. Yani. Ee, benim için bunun da bir duygusal e, yönü var. Hı -hı. Ee, çocukların zihni çok kirlenmemiş, yıpranmamış, yalan görmemiş, kırılmamış. Dolayısıyla çok berrak, yani Allah'la aralarındaki bağ o kadar ışıltılı ki, evet. o kadar bizden üstünler ki Doğru. onlara verilebilecek Doğru. her şey e, bence bir ibadet biçimi. Evet. Evet. Ee, Güvenciğim sen çocukların mutlu olmasına önem veriyorsun. veriyor. Onlar veriyorum. mutlu olduğu zaman, onlara baktığın zaman hem evet. de bir şeyler oluyor değil mi? Evet. İçimde kelebekler uçuyor <gülüyor> diyorum çocuklara. Nereden biliyorsunuz? Salcı gibi içimi okuyorsunuz. Evet. Çocukları öyle izah ediyorum. Mesela onların şeyleri var böyle. Spiderman, işte ben de üç tane erkek çocuğu olduğu için. Aslan falan böyle. Onlar o geldi, o uçtu. Peki anne sen sevindiğin zaman ne ...kelebekleri i̇şte açtı, kelebekler uçuyor... ...kelebekler <gülüyor> <gülüyor> Onlar da öyle falan... ...bir şeye sevindiğim o. kelebekler uçtu mu? Evet, evet, hepsi <gülüyor> Öyle izah ediyorum. Çünkü... ...imajinasyon da çok önemli değil mi hocam? Evet. Onlara o... Evet. ...sevincimi görsellikle ve... ...sesle belli ediyorum. Bazen... ...benim içimdeki çiçekler uçsun diye... ...çaba <gülüyor> <sahip> ediyorlar. <gülüyor> bir de sanırım şu var, <gülüyor> e, zannederim o anda... da farkındasın. Hiçbir parayla... ...başka hiçbir şekilde... ...ben... ...bunu elde edemezsin. Asla, asla. Ee, ne parayla, ne alkışla... ...ne kariyerle, ne giyimle... ...hiçbir şeyle dediğiniz gibi... ...bir çocuğun sevinmesi ve... ...bir de... E, ...kadınlar, anneler de çok mutlu oluyorlar... ...buna. Yani hmm. Çocuk sevindiriyorsunuz... ...ama paralelinde... ...o anneye de iki saatlik bir nefes aldırıyorsunuz... ...aslında. Evet. Çocuk onla on iki... ...arası ya da dokuzla bir evet. arası... ...neyse e, anaokulunun, Milliyetin Bakanlığı'nın... ...uygun gördüğü saat... O arada anne de bir düşürümü yapar. Cık, varsa bebeğine mi bakar. Çünkü çok çocuklu olmak. Çok zor. Çok zor. <gülüyor> Gerçekten ya Zaten mu... en çok seni anneler anlayabilir. Evet. Yani ...bunu yaşayan bilir Tabii. ve biz hani izleyenler belki diyorlar ki, ...ama iyi ki üç tane çocuğum var gel bizde beş tane, altı tane var diyen o kadar çok var ki. Evet. Ama ben anlayabiliyorum bunu. Evet. Ee, bizim şartlarımız, bizim imkanlarımızda, ablamız var evde, anne gelip gidiyor... ...akrabalarımız, kalabalığımız olmayabilir. Evet. İnanır mısınız ben bu okullarının e, çocuk ve insan hayatındaki misyonunu gördükten sonra... ...gazetelerde okuduğumuz şey haberleri var ya, çocuk balkondan düştü. Hı -hı. Eskiden şey derdim, aa kadına bak! ...bakmamış bu çocuğa. Nasıl? Şimdi diyorum ki anlayabiliyorum. Evet. Ee, ne yapsın? Çaydanlık düşmüş çocuğun üstüne. Dört tane çocuğu var, nereye yetişsin Yetişim kadın? Olsun. Hangi birine yetişsin? Kayınvalideye bakan var, kayınpedere bakan var... ...hasta kocasına bakan var, tarlaya giden var çocuk. Düşüyor bir tanesi. Evet. Bir tanesi haşlanıyor. Evet. Elinde değil, kadının. Hepsini hangi, mi, hangi... Çalışırsın. İki göz var, beş çocuk var. Evet. İki kol var. Üçü de sarılmak istiyor, hangisine? Evet. Dolayısıyla hani anaokulu çok başka perspektiflerden baktığımız zaman da annenin hayatına, çocuğun zaten bir ömür boyu gelişimine 0-6 yaş arası hocam siz anlatın. Hani evet. ben öğrencinizim sizin bilgilerimde yanlış olursa düzeltin lütfen. 0-6 yaş arası edinilen bütün duygular, kıskançlık, hırs, intikam, mutluluk, huzur... ...minnet, teşekkür... ...hepsi işte 7'yi çok geç kampanyası... ...Açev'i de yani burada... ...tebrikle ya. ve yani minnetlerimle tebrik ediyorum... ...müthiş bir iş yapıyorlar... ...gerçekten 7 çok geç... Evet. ...sıfır, 7 yaş arasında... ...olay bitiyor ve paketleniyor... ...sonrası detay... Evet. ...elbette ki huylar şekillenebiliyor ama... ...orada aldıklarımız... ...belki de hangi mesleği seçeceğimiz... ...hangi şekilde onaylanma ihtiyacı... ...duyacağımızı belirliyor... ...bir ömür boyunca... Kesinlikle. değer izleyenler, e, bilimsel olarak kesinlikle altını çizip imza ediyorum. İşte. E, bu yeni gelişen bir alan var. Kişiler <gülüyor> arası nörobiyoloji diye e, bir bilim adamı Daniel Siegel adında ve son 20 yılını çocukların beyni nasıl gelişiyor, Hayır. ne zaman gelişiyor Hayırlısı. ve nasıl kişilikler oluşuyor'a ayırdığı zaman senin şimdiki söylediklerini bilimsel olarak buluyor. Altı tane kitap yazmış vaziyette. Daniel Siegel Türkçe çevrilmemiş evet, kitabı ee, henüz İngilizce. Ha. Fakat ben e, şimdi yarısını okumuş vaziyetteyim. Onun için kesinlikle bilimsel olarak Gülben doğru şeylerden Teşekkür bahsediyor. Teşekkür ederim. Ne evet. güzel, ne mutlu bana. Evet, gerçekten. E siz de böyle bir kitap yazın hocam artık ya. Madem bakın bunları. Evet, çalışıyorum üzerinde. <gülüyor> evet. Ben de ben de bir satırını ben de. Tamam, oldu. Söz mü? Okay. Tamam. Tamam. Ya süpermiş. Şimdi tabii bu kadar çocukla ilgilenince annelik meselesi de önemli bir hale geliyor. Otomatik var zaten. <gülüyor> o işin içinde. Yani tamam insan biyolojik olarak anne oluyor. Çocuk evet. sahibi oluyor ama siz şu anda sadece kendi çocuklarınızı değil ondan çok daha büyük bir resmin içerisindeki bütün çocukları düşünerek bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Denge nasıl sağlanıyor? Oradan oraya neler götürüyorsunuz? Ee, ben Hayat... 6 yıllık anneyim. Yani. Evet. En büyük oğlum 6 yaşında. Ee, ...gerçekten anlamıyorum daha önce ne yaptığımı. Hmm. Ne, yani... ...ne yapıyormuşum? O krem senin, bu krem benim. <gülüyor> Aman da masajım, <gülüyor> ay selülitlerim ...buradan öyle oldu, şurasında hafif bir şey oldu. Elime de krem sürümeden yatmayayım falan. Ee, boş uğraşı diyeceğim şimdi ama... ...elbette ki o zaman içinde o gereklidi. Onlara duyduktan sonra... Ondan sonra e, ...çok erken oldu, anne tabii. olmadım ben. E, hayatta ne istediğimi bildiğim... E, kariyerimi oturttuğum, kariyer mücadelemde hı hı. sınavlarımı verdiğim, hissettiğim bir özgüvenle e, anne oldum. Dolayısıyla beni kilo almışım, kilo vermişim, ikizler ha, ha bile kalmışım, sonra vücudum öyle olm. Gerçekten çok fazla ilgilendirmedi. Elbette ki görsel bir iş yaptığımız son derece farkındayım, özenli ve dikkatliyim ama e, ben önce anneyim. Önce insanım sonra anneyim, hı hı. sonra mesleğimle ilgili titrerim geliyor. Ee, önce insanım sonra anneyim bu, bununla ilgili yapacak bir şey yok Yani benim işim var bir saniye çocuklar beklesin bu hiç ayıp olmayan bir şey olabilir bu da bir doğru. profesyonelliktir ee, başka bir zaman diliminde gönlü alınabilir ben öyle yapamıyorum yani e, bunu inanın Fıtratımda bu olduğu için Anladım. yani damarımdan atan... Başka türlüsü olmuyor e, olamıyor, olamıyor, olamıyor. Diyorsun. Mümkün değil. Ben öyle daha tamamlanmış hissediyorum kendimi. Yani. Onların yemeğini yedirip, gözüne bakıp, iki takla atırıp, iyi geceler masalını okuduktan sonra konsere gidersem bir saatten fazla sahnede kalıyorum. Yani. <gülüyor> evet, evet, daha iyi hissediyorum kendimi. Ya ben geçen akşam işte notlar çıkartıyorum, işte Gülben Hanım gelecek konuşacağız falan filan. İlk aklıma gelen, dedim ki ya muhtemelen çocuklarını <gülüyor> şımartan bir annedir diye Hayır. Dedi. Yanıldınız. Hayır. O zaman o kısmını duymak isterim yani. Ee, parmak sallamadan, Aha. asla tehdit etmeden, Aha. yani bir kere bu parmağım böyle olmadı e, ve pazarlık etmeden. Onu yaparsan, bu yemek yerken bazen kaçıyor, itiraf etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yemek yedirirken biraz köçebiliyor. Evet. İki tane daha köfteyi sinemaya falan. Evet. O oluyor yemek yerken evet. ama. E, hayır, üç yumartmıyorum. İkinci oyuncu alamayız çünkü biliyorsun ben ne kadar zamandır konsere gitmedim böyle Yakarız E bir iki aydır gitmedim. Peki doğum gününde bu telefonu bana alsan? Alamayız. Alamayız yani. Bir tane. Peki ikinciyi? E bir koy. ya babaya soralım ya da. Hı hı. Böresinki var, Güney var. Yok yok, bu ay alamayız. Bu Falan böyle bir acayip bir... <gülüyor> tiyatro feci işe yarıyor tabi. E, asla üzünlendirmeden onu, tabii, bunu tabii. o çerçevede e, kurallar. Çünkü yani oyun odasında yemek yemek derken o salonda yemek yemek bir şey giydirirken yemek falan, o sofra sofrada yemek yiyeceğiz yani o kurallar gevşediği zaman çocuğa bir ver beş evet. al bu konuda evet. prensipler dahilinde onları çok sevildiklerine dair şımartıyorum. O anlamda şımartıyorum. Ve de çok güvenli olduklarına e. dair şımartıyorum. Biz ne varsız girer mi bebeğim? Yani yok. <gülüyor> Neden <gülüyor> güvenlik var? Ben varım. ...panjur var. Hepsini bırak, okuduğum duvarlar var diyorum. Aha! Nasıl girsin? Evet. Falan, peki ya... ...ya asansöre bir nerede gelirse? Şifreyi nereden bilecek? Ona da bir şey var, bir şey, alttaki şifreyi bilmez falan. Ama hırsız var mı? Var. Var. Hayatın gerçeğinden var. Niye giriyorlar? İşleri yok çünkü okula gitmemişler. Ne yapsın adam çağızlar? <gülüyor> bir yandan onu tutup, bir yandan eğitimi söyledi. Yani işi olmadığı için para kazanamıyor gidiyor başkasının şeyini alıyor ne günahı hmm. onun içinden o çıkıyor bir de çapraz sorgu var hocam çocuklarda istersen var. yalan söyle. Tabii, Hayır evet, dün tabii. akşam masalım burasını kalmamıştır. nerede kaldırdım? Nerede bu kelli nereye gitmişti lan? <gülüyor> Şimdi um, burada güzel de bir imkan var. Ee, yani Seninle konuşurken ben evet. aynı zamanda dinleyenlerimize de böyle mesaj verme imkanı yarattık Biz de Şimdi ben de seminer veriyorum. Evet. Karşımda anneler babalar oluyor, evet. eğitimciler oluyor. İki tane bakış tarzı var. Bir tanesi şöyle anneler babalar var. Çocuğumu öyle mükemmel yetiştireyim ki hiç hata yapmasın. Eline attığı her işte başarılı olsun. Ya. Hiç hata yapmasın. Ben çocuğumun çok başarılı olmasını istiyorum. ...böyle bir tavır içerisinde ve bunların sayısı çok. Canım yani... ...sevgilerini evet. bu şekilde gösterecekler. Ne yorucu bir sanıyorlar. misyon çocuğun sırtına... ...ne ağır bir yük. Öf, of. Öf, öf. Ve... E, kırsal bölgeden gelenler ise... ...daha rahat benim gördüğüm evet. kadarıyla. Evet, doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> e, beş parmağın beşi de bir olmaz... ...o ha? da olacak, bu da olacak, şu da olacak, bu ha? da olacak... ...bakalım falan ve çocuğu olduğu gibi... ...kabul halisiz. Şimdi... Araştırmalar da gösteriyor ki bu ikinci dediğinde çocuğu olduğu gibi kabul edişi ve yaşama. Bakalım ne olacak? Bir serüven, bir yolculuk. Riske girmeye cesaret ediyor. 10 tane riske Harika. giriyor. 8'inde başarılı olamıyor. 2 tanesi de başarılı oluyor. Harika. Öbürü e, başarılı olmaktan emin olmak istiyor. Yani ne yaparsam yapayım doğruyu söylemem lazım. Sonucu elde etmem lazım. Stres. Mutlaka sınıfın birincisi olma. Girişemiyor. Ve o zaman da tıkanıp kalmış bir tavır evet. içerisinde oluyor. Ve çok yazık oluyor çok. diye düşünüyorum. Çok. Sonrasında çözmek de çok zor o çocuğu. Değil mi? Çok zor. Çok. Dediğiniz gibi Düşe Kalka Büyümek diye bir kitabı var Yankı Yazgan'ın. Evet. Çok severek okudum geçenlerde. E, mesela çocuklar düştüğü zaman tak diye önce bir anneye bakarlar. Beklerim ben o kalkmasını. Evet. Hani önce bir ağlamak. Çok arkadaşlarım var bile aa diyor. Çocuk bir, bir düz düz beş korkuyor. Alıyor. Aynen öyle. Anne de çığlık attığı Aynen için öyle, dışarıda öyle. da görüyorum mesela. Nasıl giydirmişler çocuğu? Lahana. <gülüyor> evet. Öyle söylüyorum ben. Lahana gibi giydirmek diyorum. Kat kat bu. Yani hava alamıyor çocuğu. Aynen. Tabii mesela bir daha dakika ben de, e, Şey hasta değil miydi senin oğlan? Oluyor bunlar hasta? Bir de üç tane olunca öksürük korusu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Her çeşidi var ya <gülüyor> Tek çeşidi olan arkadaşlar Daha onlar ben de atla söyleyken tekken daha... Ah, ah. ...çok sürdü. Şurumu beşte ceviz falan. <gülüyor> Üç tane olunca... ...koyuyorsunuz cevizi hangisi yerse yiyor yani. Öyle çok olunca çocuk... E, hastalık esnasında mesela dışarıda mı çıkarttın? Evet. inadına dışarı çocuk Tabii. Ay sen de hasta hasta çocuğu dışarı çıkartıyorsun. Ya havadan daha güzel bir şey olur tabii, mu? Tabii canım temiz. Hani ya, temiz hava alarak, parkta oynayarak... ...zaten alışveriş merkezinde çocukları büyütüyoruz. Büyük bir hüzünle kabul ediyoruz. Biz böyle mi büyüdük? Ay. Anne! Ben böyle büyüdüm. Sütçü geldi. <gülüyor> Macuncu geldi. Beş lira atsana. Atar. Sepet iner. Sepete para konur. Evet. Bahçede oyna. Hadi kızım saat altı oldu. hani Bunlar şahane. Şimdi o jetonu at. Tabii, tabii, tabii, tabii. O jeton bitti. Buna bin. Evet. E ne bu? Hiç otomatik. Ha bundan kaçıyor muyuz bu telefonlar, bilgisayarlar çocukların elinde? Bunları yasaklıyorum diyemeyeceğim. Yok mümkün de değil mümkün zaten. Mümkün değil zaten. Yani, yani. Ama mümkün olduğunca e, aza indirgeyip yani. Ee, tahla çorbası için çocuk var yani <gülüyor> süpermiş ya. ya ben şimdi mesela size bakarken biraz da işinizle ilgili birkaç bir şey konuşmak evet. istiyorum hocayla da izlediğim zamanlarda aynı duygu oluyor başka zamanlarda da şimdi sizin yaptığınız iş bir başkasının onayına bağlı bir iş evet. birileri sizi alkışlarsa evet. iyisiniz güzelsiniz hoşsunuz varsa evet. siz çok başarılısınız Ve bunun söylendiği oranda başarılısınız evet. ancak size bakıyorum bununla ilgili bir kaygı yok yani. gibi. <gülüyor> şimdi demin yani mesela şimdi de mesela bir şey söyledi. Uh -huh. e, hocam okuduğu kitaplardan örnek verdi uh -huh. ve benim söylediğimi onayladı. E, e, var içimizde kafasına basmaya çalıştığımız bir ego canavarı Hı -hı. Var. var. Onun varlığını bir evet. kabul ediyoruz. Hı -hı. Var ya o sahneye çıkıyorsunuz ve yani, herkes insan hani, deliye bakar gibi bize bakıyorlar. Olmayalım. Olacak hiçmaz muhtemelen değil mi yani? yani. Yok olmaz. olmaz yani o sahneye çıkan, televizyona çıkan insanın yani siz de özeniyorsunuz, giyiniyorsunuz evet, tabii, ve tabii. buradayken ki tavrınız benim umuriliğim başka duruyor. Yani bir yayından ya da bir konserden çıktığınız zaman şöyle duruyorum ben <gülüyor> ama yayınlamıyor <gülüyor> duruyorum. Yani o elimde değil, Hiç insanın içinde bir şey giriyor ve onun ismi Ego. <gülüyor> ama işte onunla e, gerçek dini bilgilerle. Gerçekten önce insan oluşla hı hı. E, yarışıyorsunuz. İşte önce insanım değişim o sebeple ama işimi yaptığım zaman hani ışıklar yanıp orkestra girdiği zaman ona mani olamıyorum ve Anladım. en iyi yapan ben olmaya çalışıyorum evet. e, ve onaylanmak dediğiniz gibi yani 16-17 yaşından beri ben e, bu mesleği hı hı. yapıyorum. E, bilemem o anne-baba ayrılığını yaşadım. E, <gülüyor> Ondan mıdır? Hep böyle, böyle afacan bir kız çocuktum ben. Hani böyle şarkıda söyler, taklit de yapar, <gülüyor> o kapıdan girer, öğretmenden izin alınacaksa ben alırım falan böyle bir becerikli halim vardı. Ee, bu hale belki de çevirdim. Bu mesleği yaparak onaylanmayı seçtim. Hmm. Ama yine bu bilinçle söylüyorum. Son yıllardaki e, araştırma sonuçlarında gördüğüm şey de şöhret ayrı bir şey. Evet. beğeni ayrı bir şey, itibar ayrı bir şey, tanınmak ayrı bir şey, hepsinin farklı farklı tanımları varmış mesela. <gülüyor> Dolayısıyla aslında mesleğimizi yapıyoruz. Evet onaylanmak çok önemli ama e, benim en iyi albümüm e, akustik albümümdür ama tirajı en iyi albüm o değildir. Yani en iyi albümüm de odur, e, başka bir albümdür. Aha. O da iyidir. O da çok sevdiğim bir albümüdür. Ama akustik albümüm benim kariyerimde çok önemlidir. Anladım. Ama tiraja baktığınız zaman en Anladım. iyisi o değildir. E, dolayısıyla bunları e, dengeliyorsunuz. Yok yok samimi bir samimi bir denge var orada yani sizin mümkün olduğunca o, onu görüyorum. Tabii benim ki, annem aklını... mesela iki laf konuştuğumuzda bir karşılık gül beraberken olmadı. Bu tamam ve Toparlarım kendime. Seviyor değil mi? Tabii o annem. Yani e, müthiş bir terbiyecidir annem. Evet. Yani 22 yıllık meslek hayatında annem beni ya üç kere beğenmiştir ya beş. Ciddi mi wow. tabii. tabii, tabii, Kamçıyla dolaşır yani. Aa. Dili kamçıdır. Evet. E, müthiş bir eleştirmendir. E, bence e, hem çok gözlü olmamda Hı -hı. hem de bu denli e, gerçek olmamda değil, yani Alçak alçakgönüllülük değil bu, gerçek olmak. E, annemin payı çoktur. Evet. Ya o çok hoş bir şey tabii. Bir yandan da şununla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Siz sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Yani evet yaptı, çok. Çok seviyorum şarkı şey söylemeyi. Aha. Çok seviyorum müziği. Yani evet. gerçekten çok seviyorum. Müzik olağanüstü evrensel bir dil. Dünyanın her yerinde geçen bir dil biliyorum. Ben evet. o da müzik. Evet. E, yabancı dili çok fazla bilmediğim için çok Hı -hı. kızgınım kendime de. E, onu da burada yinelemiş olayım. inşallah bizi e, dikkatle dinleyen ...anne adayları, gençler varsa sizin programınızın Hı -hı. öyle çok dinleyicileri, izleyicileriniz var biliyorum. E, çünkü bu meslekte rol model olma şansını edinebiliyorsunuz yani. Hı -hı. Yabancı dil bilmediğim için çok kızgın ve çok kırgınım kendime. Evet geç değil biliyorum ama benim çocuklarım benden daha iyi bilecekler. Ne büyük Mutlaka ya ben şimdi Nebi kendi oğluma bakıyorum İngilizce şarkılar söylüyor 5 yaşında yani. Ben bilimcilerde <gülüyor> çok bozuluyorum. Anne öyle değil ya öyle mi falan. Yani. Biliyorlar her şeyi. Evet. <gülüyor> Annenizin adı ne? Gülser. Gülser. Ay nasıl hayran size. Öyle. Ay nasıl hayran size. Evet Gülser. o zaman ben söyleyeyim Gülser Hanım. Ben Gül beni çok seviyorum. Ay ne güzel. Ee, sizi tebrik ederim. Ee, gerçekten tam bir can. Ay ne Bu güzel çok teşekkür olmaz. ederim. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Ne güzel. Emekleriniz boşa gitmemiş. Çok gerçekten. mutlu ettiniz beni. çok olun. Evet, çok evet. Gerçekten. Ee, anne öyle. bu Purgun beğenir belki. <gülüyor> <gülüyor> beğenir canım çok. Beğenir belki tamam. Ben böyle... <gülüyor> ...ay şimdi çok mutluyum dediğin anlarda yakalanmışsınızdır herhalde değil mi? Bir yani, dolu. Bir dolu mu? Ben çok mutlu olurum ben ya. ya. Çok <gülüyor> kolaydır beni mutlu etmek. Ben şu anda çok mutluyum. O kadar güzel sorular <gülüyor> soruyorsunuz, beni çok güzel ağırlıyorsunuz. Ne yaptım ben bu sabah? <gülüyor> Çocukları kahvaltı ettirdim. Yarın birinin gösterisi var. Haftaya doğum günü var. Doğum günü pastası seçtik. Hani e, rüzgar esne mutlu olurum ben. Çok Aynen. Ya çok güzel bir kitap alayım, mutlu oluyorum. Bir kırtasiyeye, bu ürünlerimiz çıktı mesela. Çok heyecanlıyım. Ay bunlar kaç sattı, ne oldu? <gülüyor> Albümü bu kadar sormamışımdır yani. Nerede bulunuyor bunlar? Ee, Diyanarlara girdi. Alışveriş merkezlerinde var. Belli başlayanlarda daha böyle alçak yüz ürünlerimiz çok yapmıyoruz. Dernek kasamızdaki paraya göre hareket ediyoruz. <gülüyor> evet. Okullara daha çok harcıyoruz. Ama buradan gelen ufak tefek paraların hepsi bizim kasamıza e, aktarılıyor. Evet. Bu kimliği ürün çıkartabilme izinlerine evet. ne olduk biz? iktisadi işletme İktisadi işletme olduk. Hmm. Neler öğreniyorum ben bu arada? Hakikaten sizin... Dernek müdürlükleri buna izin verdiği için, Milli Eğitim Bakanlığı izin verdiği için, üzerlerine barkod yapıştırıldığı için maliyeti bu kadar, satışı bu kadar. Ben... Biliyorsunuz benimleki taksi plakaları var falan <gülüyor> derler. Şehir efsanesi. Bana parayı verin böyle tutarım üç gün. Yani. Hiç anlamam. Yani evet. gerçekten bilmediğim bir şey. Değerlendirmeyi de bilmem, yatırım da bilmem, ne yapacağımı da bilmem. Eee... İyi standartlarda yaşamak için çalışıyorum. Çocuklar ve ben mümkün olduğunca iyi standartlarda yaşıyoruz. Ama yatırım yani. deyin bana. Diyorlar ki dolar yükselmiş. Ne oluyor? <gülüyor> Euro <gülüyor> şu kadar oldu, bu. Ne oluyor öyle olunca? Ya da evet. düşmüş. Aa düşmüş. Vay. Düşmüş ne oluyor? Hiç, hiç alakam yok. Ne öyle bir yatırımım var? Ee, borca girince ödüp kopar. Aman uykularım kaçar. Mesela evimi krediyle aldım. Ha bir resulüm ne kadar kaldı? On <gülüyor> dört ay tamam, ayın kaçında ödeme. Maaşlar ayın birindeyse yirmi sekizinde öderim. Ama benim annem apartman aidatını üç gün önce öderdi. Hmm. Bu kulağıma dola dola. Yani aidat için e, zile basmadan, istemeden o zarf böyle kapının önünde hazır hmm. dururdu. Yani evimize telefon geldiğinde hatırlıyor musunuz o zaman? Böyle çağrı cihazları evet. vardı. 033'ten böyle cep telefonları yokken evet. mesaj yollanırdı falan. ...annem telefonun yanına kumbara koyardı yani kumbaraya Hı -hı. para atardık Çok telefonu etmeyelim Aha. işte para biriktirelim da, falan diye. Yani dedem bayramlarda harçlık verirdi. Ee, dayım ne öyle eteğin falan derdi böyle bir hani bir iç terbiyeyi. Hı -hı. Ee, ne bileyim yani ezan okunduğu zaman ayak, ayak üstüne atılmaz, indirilir. Hani bir büyüğün karşısında ona göre konuşulur. Hı -hı. Ne bileyim dedemin karşısında esneyemezdim ben ama bunları... Yani ağzını kapatırsın Esnayak'a. Bu ağzını kapatla öğretilmiyor. Ağabey. Dedenin duruşuyla öğretiliyor. Hani öyle evet. bir durur ki o. O yüzden hani size evet. saygım sonsuz, hürmetim, bir babam gibi, dedem gibi, abim gibi... ...hep diyorum öğrenciniz mi sizin diye. Bunu çok canı gönülden siz bana söyletiyorsunuz duruşunuzla. Ee, şey böyle var. aileler, böyle bireyler çocuklara çok lazım diye düşünüyorum. inşallah. Ben de böyle olurum İlha. <gülüyor> Sevimli bir yaşlımı olurum. Karışan mı bir yaşlı <gülüyor> bilmiyorum ama. <Ondan gülüyor> çok evet. da güzel olacak. Peki e, izleyenlerimizden bu Çocuklar Gülsün diye programına, projesine evet. yardım etmek isteyenler bunu bulabiliyor. Bulabilirler. Bizim web sitemizin adresini verirsek aslında en tabii, kolay tabii. bütün adresler orada var. ÇocuklarGülsün diye. Evet. Bizim web adresimiz her şey orada var. Küçücük küçücük kasamıza e, bunlar bağış. Biz çok büyük milyarların peşinde değiliz. ...bizim için e, bir liranın, beş liranın çok büyük önemi var. Çünkü e, bana dediler ki sen üç beş tane zengin dostunu Hı -hı. gez... ...işte al bağış, bitir bu okulları falan. gitişme gelmiyor. O kredilerimi hiç kullanmadım da. Bir konser versene onun yararına. Çok klişe geliyor bana. Kermet yani. hani böyle tak takıştır kermet. İleştirmeyeyim. Ama ben böylesini yapmak istemiyorum. Benim için e, kameraman arkadaşımızın, demin çay getiren arkadaşımızın... ...bir lirası, onun beş lirası, onun üç lirası... Bizim okulumuz duygusu Hı -hı. yaratıyor insanlarda. İmece usulü diyorum ona. Evet. Ee, küçük küçük paralarla bağışlar yapılıyor. Evet. Hiç unutmuyorum. Bunu çok televizyon programında anlattım ama e, böyle bir programda konuşmuştum. Okan'daydı galiba Okan Bayırgen'de. Ertesi gün dekontta açıklama yeri var ya Aha. şöyle yazmış adam. Bir lira yatırmış. 1 lira. Aha. Ben bir simitçiyim. Anaokuluna gidemedim. Ve bana bir lirayla da ...bir derneğe bağış yapılabileceğimi... ...söylediniz diye... ...o evet. için yani altı şeyler... ...o dekontu böyle... E, ...nasıl çerçeveleyip Müthiş ayırdığımızı... Ya. size anlatamam. Çünkü gerçekten... ...bir lirayla da oluyor. E, maalesef ülkemizde yaşanan... ...sosyal sorumluluk Hı. projeleriyle ilgili bazı... ...kırıcı Hı. sansasyonlar... ...insanlarımızın Hı. hevesini çok kırdı. Evet. Ben bu yardımı yapıyorum da nereye gidiyor? Evet. Hani o duyguyu görmek ve bilmek... ...istiyor insanlar. Evet. inşaatlarımızı e, ...çok... Amatör şartlarda internet sitemizden canlı canlı izletiyoruz. Evet. İşçilerimizin yemekleri, kaç gün orada çalıştıkları, betonların dizilişi, yerlerin yapılışı, ısınmaları, kaloriferleri vesaire. Meraklısı izliyor bunu ve bakıyorlar nasıl yapıldığına. Ee, böyle ne sordunuz, nereden nereye geldiğimi hatırlamıyorum. <gülüyor> evet, yani e, o bizim e, olma duygusu, bunlar bizim okulumuz evet. olma duygusu evet. e, sizin için çok önemli şeyle dikkatimi çekti ee, yargılamamaya çok özen gösteriyoruz çok, çok ve onu çok bilinçli yapıyoruz kutlarım seni ben söyledim mi bunu siz mi ben de dikkat ettiriz ben Hı. sizde dikkat et <Gülüyor> herhangi <Gülüyor> bir şekilde bir sözün yanlış anlaşılabilecekse evet. hemen yargılamak istemiyorum evet. diyorsun ve bu çok önemli gerçekten Yok. bunun bir ayıbın ötesinde günah olduğunu öğrendim ayıbın ötesinde bu gerçekten bir günah yargılamak ee, ...bir cansada, bir kıyafetse... ...her şey canlı zaten, öyle inanıyoruz. Yargılamak. Ee, bir kere yargıladığın... ...yargıladığın kadar yargılanıyorsun. Evet. Yaşadım. Aynen, yani, geliyor. Aynen, <gülüyor> aynen geliyor. Ama şimdi, ama üç hafta sonra, ama beş sene sonra. Evet. Ee, çok özeniyorum buna. Yani, yani dilde bir kemik varsa... ...onu eğitmeye çalışıyorum. Beynimden, aklımdan, zihnimden... O ...başına bastığımız egodan... ...zaman zaman mesleğimle ilgili... Çevrende izlediğim şeylerle ilgili çoğu zaman dilime geldiği oluyor. kık yapıyorum kendime. Evet. Ve e, bunun terbiyesini veriyorum kendime. Sizin dikkatinizi çektiyse Ve Sevin. tahmin ediyorum o anda başarınca da güzel bir duygu oluyordur. Aferin. Evet. evet. evet. Söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Çünkü bu da benim için çok aktif bir mücadele. Savaş veriyorum ben de. Ya. Ve acıtıyor yani. E, sonra empati yokluğu oluyor hakikaten. E, savaş. Sizin o Savaşçı kitabınız. Evet. O benim ne başucu kitabımdı. Evet. Yıllarca. Teşekkür Sözlük gibi inanın bana. O sohbetler, okudunuz mu bilmiyorum. Evet. Aralara gir gir hayat dersleri al. Bu sohbet Aynen. de çok güzel. Kısa bir aradan tamam. sonra birlikte olacağız değerli izleyenler. <Gülüyor> Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsan'a programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsan'a programı devam ediyor. Güvence, yaşam akıp gidiyor ve ara sıra insan hata yapıyor. Tabii. Ve hata yaptığının farkına varıyor, onu görüyorsun evet. böyle. Evet. Nasıl hissediyorsun? Neler olup bitiyor böyle? Hata o... yaptığım zaman. Evet. Kızıyorum kendime. Kızıyorsun değil mi? Ne Kızıyorum. Kızıyorsun. Ee, bir kere neden yaptığım çok önemli. Hmm. Hırslandımda mı yaptım? Paramı becicez betti de yaptım. Aceleye mi geldi yaptım ki bu üçüncü ihtimal ben de çok fazla. Çok aceleciyim. İçimde atlar koşuyor. Ben yolamıyorum <gülüyor> ona. Böyle. <gülüyor> ...nasıl kendimi durduracağımı <gülüyor> bilemiyorum yani. Bu yapı galiba, yani küçüklüğümden beri böyleyim. Bir şey olacak hemen olsun istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Ve hayat bana bunun hep olmayacağını gösteriyor. <gülüyor> ben öyle olduğum için. Cezalandırmam kendimi ama eleştiririm. Sıkı hmm. eleştiririm. Yani annem sağ olsun bu konuda... <gülüyor> ...o da hani otomatikman annem ne der diye bir, bir döngü var burada. Ha. O bende iyi çalışıyor. Bizim mesleğimizde... Ee, ...çok tırnak içinde söylüyorum... ...pof pofçu tabir ettiğimiz. Aa. Harikasın! Yıkıldı <gülüyor> ortalık! Öyleydi konser, müthiştin! Nasıl zayıf gözüküyorsun? E karnım üç kat, çek çek içeri korse giymişim. Nasıl <gülüyor> zayıf gözükecek. Ben biliyorum nasıl olduğunu. Böyle bir çevrem ve ekibim hiç yok. Yani o pof pofa... E, ...tehammülüm yok, sevmiyorum bir kere. Dolayısıyla hani insanın kendini... ...hatasını görebilmesi için... Twitter'ı konuştuk mesela yayından önce. Evet, evet. Müthiş bir eleştiri. Oo. Çünkü yüzünüzü görmüyorlar. Şimdi evet. beni böyle gördüğü zaman ne kadar güzelsiniz. Dadıyı izledik, sabah programı. En güzel temennilerini dile getirip bir deresini çektirip gidiyor. Evet. Söyleyebilir misin? Yani geçen hafta küretme yöntemiz şöyle bir şey söylediğim zaman hiç beğenmedim diye. <gülüyor> ya da şurada şöyleydi. Eleştirmek biliyorsunuz ki yapıcı eleştiri bir adım yukarı Tabii. götürüyor insanı. Twitter bu anlamda müthiş. Çünkü sizi görmüyorlar. Mesela ismi Ayşe ise Fatma yazar. İstanbul'daysan Ankara'dan yazıyor. Kimliğini evet. belirtmeden evet. eleştirisini, beğenisini, beğenmediği şeyi, görmek istediği şeyi. Ee, mesela bazen yazıyorlar. Bu şu çocuklar gülsün diye taktığınız kadar albümünüze takmadınız. Bakın iki sene oldu yine albümünüz daha çıkmadı. <gülüyor> yazıyorlar. Ee, <gülüyor> söylüyorum. Bazen de ciddiye alıyorum ya hani... İstem dışı söylemlerim olabiliyor benim. Dinleyenlerin bekle, bekleme süreci var, var sonuçta. Onlar da yeni şeyler bekliyorlar. Ee, eleştiriyi çok dikkate alıyorum. Hata yaptığım zaman kendimi cezalandırmıyorum. Ama e, sağlam eleştiriyorum ve kesinlikle bir daha yapmamaya çalışıyorum. çalışıyorum. Çünkü hatayı yolda bir çukur olarak görüyorum. Hı -hı. E, çukuru e, bu ilişkilerde de böyle konuşulmadığı zaman... ...o çukurun üzerine gazete kağıdı örttüğünüz zaman... Her, her yoldan geçtiğinizde içine düşüyorsunuz. düşüyorsunuz Ama toprağını doldurup, üzerini düzleyip, emek verip, bakıp, e, düzeltirseniz onu, onun üstünden yürüyüp daha Aynen. ileri gidebiliyorsunuz. Çok güzel, çok güzel, çok Yani, tam lazım, yani bunu <gülüyor> ilkokul, ilkokul bir öğrenci bile öğreniyor. Neden <gülüyor> hataya dikkat etmek ve evet. farkında olmak önemli diye. Evet. Aynı hatayı bir daha işlediniz ama insan kendine daha çok kızıyor. Daha kötü hissediyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani? Tabii ya. Onu da yapıyoruz. Ama biliyorsun hatasız da kul cool ol. Kesinlikle <gülüyor> en güzel şarkı. <gülüyor> Kesinlikle. Düşe kalka büyümek işte. Çocuklar da öyle. Aynen. Onlar da hata yapacaklar. Tabii ya. Değil Derslerinde mi? Derslerinde de tabii. Hata onların hakkı. Ya bir de yapmadan öğrenmek mümkün değil ki ya. Yani. Ben mesela ağlamak da öyle. Aynen. Mesela geçen gün duygulandın mı? Evet dedim çok duygulan. E niye ağladı? Aa insan bir tek canı acıyınca ağlamaz güney. Öyle mi? ...canın acı, çok duygulandım. Duygudan gözlerimden yaşlardım. Bazen sevinçten ağlarsın. Bazen canın yandığı zaman. He. Hani canın yanmak mesela çağrı olmamalı çocuğa. Hani ağlayınca geliyoruz yani ya o evet, da. Evet, evet. İşte anlatırken büyüyor insan. Aha ben de bunu biliyormuşum. E benim e, çok sevdiğim psikolog dostlarım, pedagog danışmanlarım var. E, arada bir çocuklarsız sohbete gittiğim. Hmm. Yani Hı -hı. E, çocuk yetiştirmek. Annelerimiz bir sanatçı. Hani bizim biz ev hanımı dik bunu ordunaryuz <gülüyor> profesör ev hanımıyım ben de. Aynen. Büyük meslek değil mi çok hocam? Aynen. Hani yani bizim elektrikli ev hanımı dik sen ev hanımısın. Kocayı işe yolladın eve baktın faydalı yemekler pişirdin evi tertemiz ettin. Aynen, Bu öyle. çocukları yetiştirdin giydirdin yedirdin içirdin soğanları sarımsakları doğradın. Şimdi en sosyetik yani. programların samsa sarımsak detoks. Evet. Anadolu'da soğan samsa <gülüyor> ısırarak yiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. bu bilinçte olduğunuz zaman hatanız da e, onu söylüyorum. Hani hatanın da şereflisi var. Aha. Kesinlikle. Gülbenciğim gözümde hakikaten... Bir daha bir daha geleceğim. <gülüyor> ha, tamam. tamam. Sonra, bir daha. <gülüyor> Kesinlikle bir kahramansın. Çok teşekkür ederim. Aa, ve bütün bu sürecin içerisinde bir anne olma örneği ve felsefesi de verdi. E, i̇yi ki geldin. Biri iyi ki varsın. paylaştım. Çok teşekkür ederim öğrencinizim. Ben çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Sağ çok sağ olun. Değerli sağ olun. izleyenler gördünüz, duydunuz. Gül benle yine buluşacağız. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. O da okula. O da bilsin. O Hı. olabilsin